Sadaqallahu alazim. Kala ya Kam Yabudullah, lekum min ilahin gayru. Sadaqallahu alazim. Evet, hepinizin malini bildiğini bildiğim Zariyat suresi 56. ayet kelimesinde Cenab-ı Hak, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar ibadet ve ubudiyet içinde olsunlar diye yarattım diyor. Farklı farklı ayetlerde farklı farklı peygamberlerin ağzından kavimlerine ilk mesaj olarak Ey kavmim Allah'a kulluk yapın ona ibadet edin sizin ondan başka ilahınız yoktur ifadesi vurgulanıyor. Söz kelimi Araf suresinin Yüzüncü ayetinden sonraki ayetlerde ve 59, 65, 77, 73. ayetlerinde olduğu gibi. Evet, yaratılış gayemizi hepimiz biliyoruz. Ama sanki bilmiyormuş gibi yaşıyoruz. Yani kimimiz dünyaya para biriktirmeye, zevk almaya, keyif çatmaya, kimimiz e, ölmeyecekmiş gibi hayattan bazı beklentilerimize cevap bulmaya gayret ediyoruz. E, o uydurma bir rivayet var. E, maalesef cami e, minberlerinde çokça tekrar edilir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın şeklinde. Tabi ondan sonraki cümle buna e, tümüyle bağdaşmayacak terslikte bir ifadedir. Ee, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışan nasıl yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışabilir? Ee, maalesef bunun ilk cümlesini e, prensip edinmişiz ve e, sahih olan hadislere ve Kur'an ayetlerine e, bu e, tartışılacak ifadeyi e, unutturacak, diğerlerini unutturacak şekilde baskın kılmışız. Yani sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Evet. Nice ölümler veya nice ibretlik olaylar bizde ahiret bilincini yeniden canlandırmıyor. Ve dünyaya niye geldik meselesi ee, kültür olarak, bilgi olarak hepimizin e, farkında olduğumuz ifade olsa da bu bir e, hayatımıza yansıyacak bizi e, her yönüyle Allah'a kulluğa yönlendirecek, harekete geçirecek motivasyonu e, maalesef oluşturmuyor. Yani ahiret bilincimiz de e, dünyaya bakışımız da Kur'an'ın istediği ölçülerde değil. İmanımız hayatın merkezine tek ilah olan Allah'ı koyacak büyüklükte, yeterlikte maalesef olmuyor. Yani herhangi bir iş, ne iş olursa olsun dünyevi, uhrevi diye ayırmışız. Aslında bir bölümün iki parçasından ibarettir. Dünyaya bakan yön, ahirete bakan yön. Tevhid ehli bir kimse, en dünyevi işte bile ahiretin e, ışıklarını mutlaka görür ve dünyevi işte ahiret ölçüleriyle bakılması gerektiğini değerlendirir. O yüzden dünya-ahiret ikilemi sadece bir ee, yaşayışın iki ayrı bölümünden ibarettir. Ee, birinde güzel yaşayan, ötekisinde de güzel yaşayacaktır. Birinde e, Allah'ı unutan bir kimsenin, öteki tarafta da kendisini ve Allah'ı unutmasının neticesi, e, sanki Allah unutmuş gibi onu rahmetinden uzak bir şekilde e, ahireti de mahvolacaktır. Evet, şimdi kulluk bilinci hayatımızın her anına ciddi manada yansımalıdır diyoruz. Yaratılış gayemiz budur diyoruz. Ve maalesef hakkıyla Allah'a kulluğun namazın dışında bile yeterince bizi kuşatmadığını hatta namazın içinde bile hakkıyla Allah'a kulluk yapıp yapmadığımızın tartışılabileceğini gündemleştirmemiz gerekiyor. Günlük hayatın her türlü olumlu olumsuz taraflarında Allah'ı unutursak, kulluğumuzu unutursak, yaratılış gayemizi unutursak, hatta namazları bile geri plana atarsak, o zaman yaratılış gayemize uymadığımız ve tümüyle İslam dışı bir hayatın pençesinde yürüyen, I, canlı cenazeler gibi, biz de i, onların safına katılmak durumunda olur muyuz? Evet, Kur'an-ı Kerim i, yaratan kimsenin i, ancak i, emretme hakkına sahip olduğunu, onun da sadece Allah olduğunu اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمُرُ ifadesiyle i, bize beyan eder. Yani emretme yetkisi, bizim de O'nun emrine itaat etme özelliğimiz, kulluğun ve ilahlığın temel verilerini gösterir. İbadet, Kur'an-ı Kerim'de salt olarak namaz, oruç gibi anlamlarda hemen hiç kullanılmaz. Kişinin her konuda Allah'a kayıtsız şartsız itaatini gösterir. Buna kulluk deriz. Hoşlandığımız, hoşlanmadığımız her konuda gönlümüzden gelen bir teslimiyetle Allah'a teslim olup ona en küçük bir itirazda bulunmadan itaatimizi sergilememiz kulluk kavramıyla ifade edilir. Ve Kur'an başka kulluklardan örnekler vererek onların tümünü terk etmeden mümin olunamayacağını beya, beyan eder. Söz gelimi tavuta kulluk yapanlardan bahseder ve e, müjdelenmek için tavuta kulluktan uzaklaşmak ve Allah'a yönelmek e, şarttır bunu ifade eder. Ve lezinec tenebut tavuten yabuduha ve enabu ilallahi lehumul busra fe besşir ibad. Tavuta kulluk yapmaktan, ona kayıtsız şartsız itaat etmekten sakınan ve Allah'a yönelen kimseleri müjdele der Allah Rasûlü'ne yönelik olarak. Dolayısıyla kimileri bilinçli veya bilinçsiz tavuta kulluk yapacak durumdadırlar. Allah bizi bunlardan uzaklaştırma için emreder. Ve imandan da önce tauta küfretmemizi, inkar etmemizi ister. Sadece tağuta ibadet edilmez. Sadece tağutun kulu kölesi olunmaz. Kur'an, e, Allah'ın adına helal ve haram koymaya kalkan ya da Allah'tan bağımsız da olsa Allah'ın helalini haram, haramını helal kabul eden yetkili ve etkili kimselerin Rab'lik tasladığını onlara itaat edenlerin de onları Rab kabul ettiğini Tevbe suresi 31. ayetinde beyan eder. Şeytana kulluk yapmaktan bahseder ve daha buna benzeyen kullukla ilgili putlara kulluk, ibadet ve daha cinlerin, meleklerin, kadınların ilah kabul edildiğini bazıları tarafından ve onlara e, yönelindiğini ifade eder. E, i̇ster put cinsinden olsun, ister e, maddi herhangi bir canlı e, varlık olsun, isterse e, soyut varlıklar, ideolojiler, fikir akımları olsun, kişinin hayatın merkezine koyduğu herhangi bir şey onun ilahı kabul edilir ve e, ona yönelik Aşırı sevgisi, ondan aşırı şekilde korkması, onu ilah kabul etmesi ve ona itaat etmede ölçü tanımayacak şekilde kesin bağlılığı ona kulluk olarak değerlendirilir. İşte insanlar günümüzde farkında olsa da olmasa da, Allah'ın dışında başkalarını yüceltebiliyorlar, kutsallaştırabiliyorlar. Mutlak olarak ona itaat edilmesinin gerekliliğini değerlendiriyorlar. Allah'ın dışında başka gaye için hayatlarını feda edebiliyorlar. Ee, onun için hayatını, hayatın amacı olarak herhangi bir şeyi merkeze alabiliyorlar. Ee, i̇şte Allah'ı Allah sever gibi sevilen, Allah'ı yüceltir gibi yüceltilen, hayatını onun uğruna harcayabilecek bir değer olarak gören kimse o nesneyi ilahlaştırmış ve kendisi de ona kulluk yapmış olur. İşte paranın kulları dediğimizde, parayı putlaştırmak dediğimizde, parayı hayatın merkezine koymak, onun için yaşıyor, onun için her türlü fedakarlığa razı oluyoruz. Ee, anlamı taşır elbette. Yoksa kimse parayı karşısına alıp da e, secde etmez. Ee, onun karşısında namaz gibi bir ibadet etmez. Ama tabii ki her dönemde para gibi maddi değeri olan bir eşyayı veya malı, mülkü e, putlaştıran e, karunvari insanlar çıkacaktır. İşte şirk koşma dediğimiz husus burada kendini gösterir. Allah'la birlikte başka bir değeri yücelttiğimiz, Allah'a duyduğumuz saygı gibi ona saygı duyduğumuz, Allah için canımızı feda edebildiğimiz gibi başka bir şey için bu derecede fedakarlık yapabildiğimiz durumda, hayatın merkezine Allah'la birlikte koyduğumuz herhangi bir şey olduğunda o şirk koşulan bir nesne olmuş olur. Allah'ın affetmeyeceği en önemli suç şirktir, Allah'a ortak koşmadır. Köleliğin kaldırıldığı gibi bir anlayışı söz konusu olsa da, tabi ki İslam kaynağını kurutarak köleliği çok kısa bir zaman içerisinde tarihe atmıştır aslında. Fakat e, Müslümanlar bu konuda e, ciddi manada tarihsel problemler içerisinde e, imtihanlarını çoğunlukla kaybetmişlerdir. Günümüzde işte Allah'a kulluk yapar gibi başka nesnelerin kulu kölesi olan e, nice anlayışlar, zihniyetler vardır. Az önce ifade ettiğim gibi e, soyut kavramlar İdeolojiler, beşeri rejimler yönlendirdikleri medya gibi vasıtalarla kafaları, gönülleri eğitip etkilerler ve halkları belirli şeylerin kulu kölesi haline getirirler. Efendim uluslararası emperyalizmi, NATO'yu, Birleşmiş Milletleri, uluslararası para fonunu, Dünya Bankası'nı, Avrupa Birliği'ni ABD'yi ve bunların direktiflerini uygulamak zorunda olan ülkeleri ve ulusları düşündüğümüzde kulluğun ve kölelerin uluslararası global boyutlarını herhalde anlamış oluruz. Yine yönetimler istediği kadar vergi isterler, diledikleri kanunu çıkarırlar. Ülkeyi ve halkı kendi belirledikleri ölçülerle yönetirler. Halka da itaat etmek düşer. Bu durumun devletle, devlete karşı kölelikle, kullukla alakası olup olmadığını insanlar pek düşünmezler. Kapitalizmin çok çirkin boyutlarıyla halkı ne hale getirdiğini hemen hepimiz görüp bilmek durumundayız. Ee, mesela e, dünyada 62 kişinin serveti dünyanın e, yarısına denk, mahiyet taşıyor. 62 kişi dünyadaki insanların yarısının sahip olduğu servete sahipler. Bunu neyle nasıl izah edeceğiz? Ve değişik bir ifadeyle e, dünyadaki yüzde bir Yüzde 99'un sahip olduğu servete sahip. Dünyanın yüzde biri, dünyanın yüzde 99 servetine sahip, dünya nüfusunun yüzde 99'u da servetlerin yüzde biriyle idare ediyor. Türkiye'nin de bu konuda durumunu izah edeyim. Bazı konularda Türkiye'nin şampiyonlukları, birincilikleri, ikincilikleri vardır. Her konuda geri kalmaz. Dünyada toplam servet 250 trilyon dolar kadar olduğu söylenir. Bu servetin yarısı dediğim gibi yüzde birlik kesimin elinde. Servet adaletsizliği konusunda Türkiye, Rusya'dan sonra dünyada ikinci geliyor. Dağılımın adaletsizliği yönüyle. Yani Türkiye'de de Yüzde onluk kesim toplam servetin yüzde yetmiş sekizini elinde bulunduruyor. Yüzde onluk kesim toplam servetin yüzde yetmiş sekizini. Ve insanlarda onlara çalışıyorlar. Onlara kulluk kölelik kapsamına girecek nice tavırlar söz konusu oluyor. Sömürgecilik ve kölecilik sadece şekil değiştirmiş daha ucuz, daha kalıcı, daha az risk taşıyan ve daha, daha kapsamlı kölelik modelleri icat edildiğinden klasik kölelik artık kabuk değiştirmiştir. Zengin ülkelerin geri bırakılmış yoksul ülkeleri sömürmesi ve adı konulmayan çok kapsamlı işgali her yönüyle her yıl değişik boyutlarda süre geliyor. Ezilenlere, dövülenlere, sömürülenlere Isim, isim olarak köle denilmediğinden köleler köleliklerini bile fark etmiyorlar. Orta Doğu'nun Müslüman halkları kendi yaşadıkları ülkelerinde iki defa köle durumundalar. Ülkelerinin dış, dış ülkelere köleliği yanında başlarındaki rejimlerin de kendilerine köle muamelesi yaptıkları bir gerçek. Ya da değişik ifadeyle onlar kölelerin kölesi durumunda kalıyorlar. İşin öteki tarafı var. Nefsine, arzu ve hevasına, istek ve zevklerine köle olan, tutsak olan yığınların durumu, kişilerin ne kadar özgür olduğunu, özgürlerse bu özgürlüğün insani ve ölçülü bir hürriyet mi, hayvani bir özgürlük mü olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, başta futbol olmak üzere çeşitli spor dalları, müzik, moda, sinema, yabancı dil, batı kültürü, ideolojiler bugün hep köleleştirme aracı olarak kullanılıyor. Bireyler homoekonomikus haline getiriliyor, kalabalıklar tüketim toplumuna dönüştürülüyor. Yani insan maddeye, eşyaya, dolayısıyla onları üreten ve satanlara köle konumuna indirgeniyor. Eşyalar, teknolojik aygıtlar, televizyonlar, bilgisayarlar mı insana hizmet ediyor? İnsan mı onlara devamlı hizmet etmek ve onların kölesi olmak durumunda kalıyorlar? Bu soruya cevap vermek için sosyal hayatı birazcık tanımak yeterlidir. Evet, hayata ait hükümleri, ilahi ölçüleri Allah'tan almamak, kulluğu, mutlak itaati başka sahte ilahlara yapmak, onlara kul köle olmaktır. Allah hakkıyla kul olamayanlar, başkalarına mutlaka kul köle olacaklardır. Sadece Allah'a kul olan, başka bütün kul ve köleliklerden kurtulup, özgürlüğün en güzelini, Allah'a kullukta tadacaktır. Sadece Allah'a kul olması gereken insan, insandan daha aşağıda olan nelerin kulu olmuyor ki? Fare, farelere tapan, ineklere tapan, nice insanlar olduğunu herhalde biliyoruz. Bundan daha olumlusu değildir herhalde demirden, tunçtan, taştan, betondan, heykellerin önünde saygı duruşunda bulunup onları yüceltmek. Ve maalesef bunlar buralarda da olmuyor diyemezsiniz. Evet, sadece Allah'a kul olması gereken insan nelere kul olmuyor? Para, eşya, uyuşturucu, kanun, kurallar, örf adetler, kötü alışkanlıklar, günümüz insanını kendine esir eden efendilerden sadece birkaçı. Çirkin kapitalist düzen işçileri ücretli köle haline getiriyor. Memurluk da bir nevi emir kulu olmak anlamına geliyor. Kişilerin en temel hakkı olan ibadet hürriyeti, örtünme hürriyeti inandığını ifade edebilip tebliğ edebilme, emri bil mağruf ve nehyanil münker görevini icra edebilme, cihat hürriyeti, gözlerini harama bulaştırmadan sokağa, çarşıya çıkma hürriyeti, harama girmeden ticaret yapma özgürlüğü olmayan insanların kafaları ve gönülleri ne kadar özgür olabilir? Cariyelik kalktı denilir. Aslında adı değişti. Kimi hizmetçiler ve sekreterler, Gönüllü olarak bu görevi yürütüyor. Hediye karşılığı odalık hizmeti yapabilen niceleri var. Bu işi dobra dobra ve kiralama ücreti belli tarifeye göre yapanlara fahişe denilirken, aynı işi hediye karşılığı yapanlara bayan arkadaş, hanfendi, metres, sanatçı denilebiliyor. Esir pazarlarının yerine güzellik yarışmaları, mankenlik ajansları, Barlar, pavyonlar, magazin sayfaları almış. Beyaz kadın ticareti sadece isim değiştirmiş. Artık şimdi teknoloji sayesinde bir telefonun ahizesi kadar veya bir bilgisayarın tıkı kadar kolaylaştırılmış fahişelik, ahlaksızlık, zina yapma. Devlet güvencesi altında bu tür yerler bir bekçinin polisin koruması altında hatta bir bayrak da dikiyorlar ve herkes rahatlıkla o tür işleri yapsın diye devlet güvencesi altında icra edilebiliyor. Ve da, malum zina suç olmaktan çoktan çıktı. Ama nikahlı olarak birisiyle beraber bulunursa, resmi muamelesi yoksa işte o zaman suç işlemiş sayılıyor. Yani bir kadın erkek evli de olsalar, Gece bir yerde basılsalar herhangi bir suçu yok, arkadaşlık yapıyorlar ama eğer birbirleriyle nikahlıysalar ve bu nikah resmi olarak geçmemişse yani resmi muamele yapılmamışsa işte o zaman suç işlemiş kabul ediliyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bütün bunlar ve sayabileceğimiz daha nice anormallikler kulluk ve kölelikle alakalı nereye oturuyor? Bunlar aslında özgürlük diye sunuluyor günümüzde. Zaten hep tavşana kaç, tazıya tut anlayışıyla bugüne kadar kendilerine kul köle yapanlar bunları hep maskeyle yapmışlar. Söz gelimi bir zamanlar Anadolu'yu işgal edenler, Afrika'yı sömürenler, Afganistan'ı yerle bir edenler, dün Irak'ı bugün Suriye'yi tümüyle mahvedenler, oralardaki insanları kurtarmak, uygarlaştırmak, özgürleştirmek adına yaptılar bunları. Fransız devriminden sonra eşitlik, hürriyet, adalet gibi parlak laflarla modern kölelik yayıldı bütün dünyaya. Sonra kafalar bile köleleşti. Kızılderililer vahşidir, Afrikalılar yamyam, yam. Zenciler, onlar da akılsız serseri grubu, Batıllarsa onlar kahraman, süpermen, ee, efendi. Böyle düşünmeye başladı insanlar ee, Amerikan filmlerini seyrede ede. Artık geri bırakılmış ülkelerin köle psikolojisine sahip insanı, Efendilerine aşık olmaya başladı. Bir yolunu bulsak da şu özgür Amerika'ya bir, bir kapağı atsak, bir ne o green card mı? Bir yeşil karta sahip olsak, Avrupa'ya bir gitsek diyen insanlar hala ciddi manada sayıları var. Hatta birisi kendi kulaklarımla duymuştum, bir cibidi delikanlı. Türkiye'de insan olmaktansa diyor. Avrupa'da köpek olmak veya Hindistan'da inek olmak daha faziletli bir şey. Keşke öyle olsaydım demeye kalkıyor. Evet, yani önüne konulan ot veya kemik insanın insanlığından daha önemli geliyor kimine. Evet ve öyle bir köle psikolojisi içindeki insanlar İngilizce sevgisi, ilgisi anaokullarına kadar düşmüş. Çocuk daha Allah demeden İngilizce kelimeler öğrenmeyi fazilet sayıyor. Bütün bunları köle zihniyetinin dışında neyle nasıl izah edeceğiz? Efendilere duyulan bu aşk olmasa kaka kola bu kadar yaygınlaşabilir mi? McDonald'slar adımbaşı hamburger dükkanı açabilir mi? Kişiler Amerikan bayraklı tişörtleri zevk alarak sırtlarına geçirebilir mi? Onların modalarına, ideoloji ve ahlaksızlığına özenir mi diyeceğiz. Ve ülke Avrupa Birliği'ne girmeyi hala bunca kovulmasından, bunca aşağılanmasından sonra hala istiyor. Avrupa Birliği tümüyle Müslümanların dışında ehli kitap bile sayılmayacak kafirlerin her türlü yönetim hakkını ellerinde bulundurdukları tağuti bir dünya demektir. Evet, insan köleliğe razı olunca kendisine efendilik yapacak niceleri çıkar muhakkak. Müslümanlar Allah'a kulluktan vazgeçtikleri durumda, Allah'a kulluğu bütün hayatlarında ee, en güzel uygulanacak bir yaşayış tarzı görmedikleri durumda dünyaları da böyle rezil olacak. Mümkün ki ahiretleri de öyle olacaktır. Allah'ın dışında hiçbir gücün önünde eğilmeyen, rükû ve secdeye kapılmayan, sadece Allah'a ibadet eden bir kimsenin şerefi dünyada da, ahirette de e, istenilen düzeyde olacak. İşte e, biz hakkıyla Allah'a kulluk yapmazsak Allah'a hakkıyla kulluk yapmazsak e, yaptığımız her şeyi ibadet bilincine dönüştürmeye gayret etmezsek e, Allah'ın dışında başkalarını e, e, ilahi güç görüp onlara mutlak itaatimizi sergilersek e, dünyada da daha çok burnumuzun leşten kurtulmayacağını e, görmüş olacağız. Yahudilerle ilgili küçük bir kitap, broşür olarak e, çoğunuz görmüşsünüzdür. Aşağıda dağıtılıyor. Almayan kardeşler alabilir. 80 tane Kur'an'dan e, özellik çıkarttım. E, Yahudilerin özelliği. Bu 80 özelliğin hemen hepsi bugün İsrailli vatandaşlardan daha çok bu ülke insanının özelliği haline gelmiş. E, o yüzden zillet, meskenet ve lanet damgalarının e, bugün kimlere vurulduğunu tekrar bir düşünmemiz icap ediyor. Bu özelliklerden caymaz ve sadece Allah'ı e, tek ilah olarak tek otorite olarak mutlak hakim güç olarak kabul etmezsek, Yahudilerden daha zelil bir hayatı yaşayacağız ve zaten yaşadığımız da biraz o. Evet, çözüm nedir? Yeniden Allah'a yönelmektir. Allah'ı tek otorite, tek hakim güç, tek ilah, tek Rab kabul etmek ve sadece O'nun kulu olduğumuzu ee, onun bütün hükümlerine boyun eğip itaat etmek zorunda olduğumuzu, bunun bizi dünyada da ahirette de en güzel yerlere götüreceğini yeniden kabul edip, yeniden iman etmek ve tüm sahte ilahları reddetmektir. Tağutları ve tağuti anlayışları e, inkar edip Allah'a yönelmek, müjdelenmeye sebep olan özelliktir. Sadece Allah'a kulluk yapan başka türlü kullukları reddeden müminlere müjdeler olsun. İbrahim Aleyhisselam'ın e, dediğini tekrar biz de söylüyoruz. Üffillekum <gülüyor> <gülüyor> <yüphil> ve limâ tabudune min duun illâ efelâ <'akilun> olsun Allah'tan başkasına tapan e, ve e, aklını kullanmayanlara. Ela inne ahsen el kelam ve ebli an nizam kelamullahi melik il aziz il alam kemakalallahü tebaakebetallah fil kelam ve iza kure el Kur'an fes temi olhe ve anço inne